Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu selamu ala nebina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi Hümen tabi'ahun bi ihsanin ilahı middin Amma aban Yerli kardeşler İmam Ebu Zekeriya Enneveli Rahimahullah'ın Riyab-ı Salihin adlı Hadis kitabını Okumaya devam ediyoruz Geçen afsa 13. bab olan Kitabın 13. babı Babu beyanı kessreti türkül hayır, hayra götüren, iyiliğe götüren yolların çok çeşitli olması, bol olmasının bol olmasıyla ilgili bab. Yani biliyorsunuz geçen hafta da söylemiştik, geçen hafta da söylemiştik. Allah Teala kendisine bizi ona yaklaştıracak, bizi cennetine ulaştıracak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 Ki İmam Nevi Rahimahullah diyor ki اَمَّا الْاَحَادِيفُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا Yani bu konuyla ilgili, hayır yollarının genişliği, bolluğuyla ilgili hadisler pek çoktur. Ve مُنْ حَصِرَ Yani o kadar çok ki sayılmayacak kadar çok. Bir yerde bir başlığı altında toplanması mümkün olmayacak kadar çok. فَنَذْكُرُوا tarafen minha. Bizler de diyor İmam Nevi Rahimahullah ne yapacağız? Bu hadislerden bir kısmını burada nakledeceğiz, burada sizlere aktaracağız. İlk hadisimiz, bu babın ilk hadisi An-Ebi-i-Zar <gülüyor> Cundu İbn-i Cunade radıyallahu anh قَالْ قُولْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Cundu İbn-i radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulallah, eyyul a'mali afdal! Amellerin, yani benim Allah-u Teala'ya sunacağım, Allah-u Teala'nın benden yapmamı istediği amellerin hangisi daha afdaldir? Deminden söyledik, bir sürü yapmam yap, yapacağımız, bize yapmamız meşru kılınmış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 Demek Davut orucu. Bir gün oruç tutacağım, bir gün <gülüyor> tutmayacağım. Hep yarışmışlar. Bugün de öyle. Hayra meraklı olan, ahirette ma makamını, mertebesini yükseltmek isteyen insanları gördüğünüz zaman onların ibadetlerle olan ilişkisinden bunu fark edebiliyorsunuz. Namazdan önce camiye girişlerinden, ellerinde Kur'an alıp kendilerinin özel bir virdi olup her gün Kur'an okuyuşlarından ilme olan meraklarından, oruca olan hırslarından onu anlayabiliyorsunuz. İşte bu sahabede Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor, amelin en afdali en güzeli hangisidir? Ey Allah'ın Resulü bana bildir. Ki bunu öğrenip bilgisiyle sınırlı kalmak yetinmek için değil. Öğrenip tatbike dökmek, amele dökmek, dökmek için. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, -imanu billah بِاللّٰهِ jihadu fi سَب۪يلِ Allah'a iman etmekten daha afdal bir amel Yok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 Baktık, onların amellerini aldık. ben <gülüyor> Onları bu amellerini Boşulduk. boşa çıkardık. Ameller boşa çıktı. Neden boşa çıktı? Onlar çünkü tam anlamıyla iman etmemişler. Allah'ın <gülüyor> istemiş olduğu ihlası, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini yerine getirmedikleri için yaptıkları bir amel var. Ortaya koydukları bir alın teri var. O gün bazı yüzler var ki onların yüzlerinde ne belirilecek? Yorgunluk belirleyecek. Yorgunluk var. Ama karşılığı yok. Sebebi ne? Sebebi Allah'a ortak koşulması. Deminden de söylemiş olduğumuz türlerde allah Teala Teala'ya koşulması ve bunun sonucu olarak da amellerin boşa çıkması. Kultu eyyür rekabi afval soruyor peki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 قُلْتُ فَاِلَّمْ اَفْعَيْتُ Sahabe diyor ki, peki bunu yapamazsan eğer, bakın, yani hayır yolları tek bir tane değil. Bunu yapamayabilirsin, nefsine ağır gelebilir. Peki bunu yapamazsan diyor, aleyhissalâtu diyor ki, <tuhiyenu> تُعِيَنُوا <sanihan> Ne yaparsın? Elinden iş gelen bir kimseye yardımcı yardım olursun. Yani elinden iş gelen, kendi eliyle işini görebilen, ancak senin o anda, o sırada yardımına ihtiyacı olan,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 Yani eski çağda da bu mümkündü, şimdi de bu. Mümkündü. Bazen görüyorsun adam devlet dairesinde bir dilekçe yazacak, dilekçe yazması isteniyor, ama adam ne okuma yazma biliyor, ne dilekçeyi biliyor, ne kalem tutmayı biliyor, ne kağıt biliyor. Adama diyorlar A4 kağıdına yaz getir. Adam diyor A4 ne? Dilekçe ne? Ne yazacağım? Şahıslar i̇şte Efendim diyor ki örnek olarak veriyorum, gidip bu adama hiçbir metal karşılığı olmadan yardım etmen, onun işini görmen nedir? Evet. Az önce seydanları yapamıyorsam bile bunu yap. Bu hayrı yap. Tabi imandan sonra. Kultu ya Resulallah, erâeyte in za'uftu an ba'dil amel. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, şayet bunların hiçbirini yapamıyorsam, yani bunları yapacak gücüm, tavukatım yok. Ne yapmalıyım? Diyor ki, aleyhissalâtu Vesselam cevap olarak, tekuffu şerreke anin nâs. Çok önemli bir söz. Tekuffu şerreke anin nâs. İnsanlara dokunacak olan zararını insanlardan ne yapman? Alı Yani insanlara zararını dokunduk durmaman, yani insanlara zarar vermemen bir sadakadır, bir hayırdır. Yani bu da bakın Allah Teala'nın bir lütfu. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ yani eğer insanlara zararını dokunmuyorsa, evinde diyorsan ki yani evinde oturayım da çıkmayayım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 Allah Teala'nın size vermiş olduğu bu nimete mukabil, karşılık, sağlık, sıhhat. Bunların çalışıyor. Bu maksatlar size verilmiş. Bunlar için diyor, her gün bir sadaka vermeniz gerekiyor. Az sonra başka hadislerde de gelecek. 360 tane olduğu söyleniyor şimdi. bu eklemleri. Yani 360 tane sadaka. Herkes bunu güç yetiremez. İşte Allah Teala'nın bir lütfu, aleyhissalatü vesselam bizlere bunu haber veriyor. Diyor ki, fe kullu tesbihatin sadaka. Subhanallah demeniz bir sadakadır. Buradan şunu öğreniyoruz. Sadaka sadece parayla, mal ile, mülk ile yapılacak bir şey değil. değil. Yani otururken Subhanallah diyorsun. Yani kalbinin yaşardığını hissediyorsun. Bunu deneyin arkadaşlar. Allah'ı zikretmek. Yani kalbin pompası bu. Serumu bu. Seni salih amellere götürecek şey Allah'ı zikretmek geçiyor. Kullu fe kullu tesbihatin sadaka. Her Subhanallah demen bir sadakadır. Ve kullu tahmidetin sadaka. Her Elhamdülillah demen sadakadır. Az sonra gelecek Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emrediyor? Her yemek yediğimizde ve her su içişimizde ya su <gülüyor> içişimizde Allah'ta Allah tarafından bize vermiş olduğu bir nimeti içtiğimizde içerken Bismillah deyip içtikten sonra ya da yedikten sonra Elhamdülillah dememiz bize öğretiliyor. Bunlar hepsi biraz sadaka, ahirette bizim lehimiz, hasenatımızın yazılmış olduğu terazide olacak olan hayırlar bunlar. Ve kulu tehlile sadaka, her tehlil yani la ilahe illallah demek sadakadır. Ve kulu tekbirte sadaka, her Allah'u ekber demek bir sadakadır. Bakın, Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden çıkıyor bu sözler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 Ey Selam, bunların her biri sadakadır. Bunları yap. Hayır, bunu böyle telakki edin, böyle kabul edin. Ve emrun bil ma'rufi sadaka ve nehyun anil münkeri sadaka. Emri bil ma'ruf yapmak da sadakadır. Ve nehyu anil münker yapmak da sadakadır. <gülüyor> İnsanlara iyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten onları alıkoyman da sadakadır. Tabi bunun emri bil ma'rufun ve nehyu anil münkeri iyiliği emredip kötülükten insanları alıkoymanın, sakındırmanın neyi var? Şartları var. İyi bunu zikretmiş. Yani öncelikle ne yapacaksın? İlim sahibi olacaksın o emrettiğin konuda. veya da yasakladığın konuda. Allah'ın adına ne yapacaksın? İleri geri? Konuşmayacaksın. en alallahi ma la Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizlere buyururken Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler var. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ De ki Rabbim Açık ve gizli olan bütün fuhşiyatı ne yaptı, haram kıldı. ve <gülüyor> hak, günahı, ve haksız yere zulmü de ne yaptı, Yasakladı. Bunları haram kıldı. Yani bunlar da haram cinsinden. Ve en tuş sultana, hiçbir hakkında delin olmayan şirki Allah'a isnad etmenizi, Allah'a ortak koşmanızı haram kıldı. Bunlar hepsi bakın Allah'ın haram kıldığı büyük günahlardan. Ayetimizin peşinde devamında da diyor ki: "Ve entaqulu alallahi ma la ta'lamun." Bilmediğiniz şeyleri Allah adına söyle, Allah adına söylememeniz de haram kıldı. Yani bakın aynı ayette Allah adına konuşmakla sayılan günahlara bakın. Allah'a şirk koşmak. Şimdi biliyor musunuz? Allah'a şirk koşmakla birlikte sayılıyor Allah'ın adına ilimsizce konuşmak. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emri bin Maruf yapacaksan o konuyla ilgili nasihatta bulunacaksan kardeşine yahut herhangi gibisine. o konuyu bileceksin. Ha yani bence bu böyle, böyle olmalı diyerek ne yapmayacaksın? Emri bin Maruf yapmaya kalkmayacaksın. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki Ve yüciziu min zâlike rak'aten Şimdi 360 küsur dedik. Ne var? 360 tane eklem var. Bunların her biri adına sadaka lazım.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 Bakıyorum insanlarla konuşurken, bir şey yaparken pat odasına kaçıyor. Orada hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın şu anda haber vereceğimiz sünnetini ihya ediyor. Ne o? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Sabah namazının çıkmasından sonra, güneşin doğmasından sonra güneşin yerden bir mızrak boyu yükselmesi diyor ilim ehli buna. bu 15 dakika oluyor, kimi zaman yarım saat oluyor. Ülkeden ülkeye değişiyor işrak vakti deniyor buna. O, vakitte bu, yani o vakit ile bu namazın vakti gider. Ne zamana kadar? Zevalden önce. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakikaya kadar sürer. Yani yaklaşık 4-5 saatlik böyle. Yaz, kışa göre değişir. Böyle bir vakitte kılınan iki rekat namaz senin o gün vermen gereken sadakaların yerine geçen bir amel. İşte hayır isyan adamı görürsünüz. Sürekli saatini kontrol, kontrol eder. Öğren namazını az kaldı. Şu namazı kaçırmayayım. Hemen şunu kılayım da. Üzerimdekini abim bu vazifeyi göreni yerine getireyim. Çünkü öbür tarafta ne var? 360 tane salaka var. Burada iki reket namazı kılıyorsunuz ve onun yerine geçmiş oluyor bu namaz. Bu duha namazı arkadaşlar en faziletli vakti, duha namazının en faziletli vakti, öğlen namazına en yakın olan vakit. Aleyhisselatü vesselamın da dediği gibi salatul evvabin aleyhissalatü vesselam bu namaza salatul evvabin diyor. Bazı fıkıh kitaplarında ve halk dilinde akşam e, namazı ve yatsı namazı arasında kılınan 6 rekatlık namaz olarak bilinir. <gülüyor> yani sahi olan rivayet müslimde aleyhissalatü vesselamın duha namazını evvabin olarak isimlendirilmesi. Nedir evvabin? Hatta öyle duyarsınız. Evvabil namazı diyor böyle. Vatandaşlar, cami, cemaatini duyarsınız. Evvabil. Halbuki namazın adı nedir? Evvabin.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 Yanında ne dünyada sana değer verdiğini zannettiğin arabanı, cepini, makamını, zenginliğini bulacaksın. Ne de başka şöhretini bulacaksın. Yanında tek bulacağın şeyler salih amellerin olacak. O halde <gülüyor> akıllı insan neyle uğraşır? Mantıklı insan, mantığını kullanan insan neyle vaktini iştiva eder? Bak Aleyhisselatü vesselam dünyanın en zeki insanıydı. Ashabı onların en zeki insanıydı, insanlarıydı. Neyle uğraşıyorlardı Bak Neyle meşgul oluyorlardı. Çok önemli bir şey. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, ''Aleyye a'mal ümmeti hasenuhâ ve seyyuha. Bana diyor, ümmetimin amelleri gösterildi. Allah hâlâ bir olarak peygamberine bunu bahşetmiş, vermiş. Yani ümmetin yapabileceği ameller, Allah'a yakınlaştıracak salih ameller peygambere gösterilmiş. Nedir bunlar? Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, ''Fevecettü fî mehâsime a'mâlihâ el-ezâ yumâtu anittarih.''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 İnsanların yolu üzerinde onlara engel olacak şeyleri koymaman nedir? Daha istenen şeydir, hayırdır yani. Senin yapabileceğin hayır, hayırlardandır. Evacettu fi mesavi a'malha en nahaatu takunu fi mescid la tudfan. Onların kötü ameller olarak hesaplarına, aleyhlerine kaydedilen amellerden bir tanesini de ne gördüm diyor Resulullah sallallahu ve Mescide çıkartılan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 şeylere ne yapmamak? Sebebiyet vermemek. Eğer verilse bunun da Allah katında senin aleyhine yazılan bir günah olduğunu bilmen gerekiyor. Dördüncü hadis yine Ebu Zer radiyallahu anh diyor ki enne nâsen qalu ya Rasûlallah sahabeler geliyor aleyhissalâtu vesselâm diyor ki ya Rasulallah vehebe ehlul dufûri bil ucûr. ey Allah'ın Rasûlü zenginler tabi fakir sahabeler geliyor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 paralarından, mallarından, arta kalanlarıyla da Allah yolunda harcıyorlar. قال e ve neyse kad cealallahu lekum bihi amelimiz de fakirlerin gönüllerini alıyor. Onlar ödemiyor yani artık. Tabii sonunda öyle diyor da. başını diyor ki yani allah Teala sizin de sadaka vereceğiniz bazı ameller size verdi. Onları yapabilirsiniz. inne bi kulli tesbihatin sadaka her subhanallah demeniz bir sadakadır. Ve kulle tekbiretin sadaka. Allahu ekber demeniz bir sadakadır. <gülüyor> ve kulle tahmidetin sadaka. Elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Ve kulle tehlilatin sadaka. La ilahe illallah demeniz sadakadır. Ve emrun bil ma'ruf sadaka ve nehyun sadaka. Şimdi öyleyse diyor ki sizden biriniz diyor hanımıyla akşam bir cinsel ilişkiye girmesi, uyuması sadakadır tabi sahabeler şaşırıyor. Diyorlar ki, قالوا ya Resulallah, اَعْتِي اَحَدُنَا شَحْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ ف۪يهَا اَجِرٍ Yani bizlerden birisinin hem şehveti geliyor, şehvetini gideriyor hanımıyla. Bunda da yani sevap mı var, bunda ecir mi var? Bu nasıl olacak yani? Böyle yani bu kadar da yani Allah'ın fazlı bu kadar geniş. Öyle mi? Allah'ın Resulü diyorlar. Şaşırıyorlar buna yani. En son... Hayra, en son kendilerine verilecek sevabla şaşırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam burada, diyor ki, onlara şöyle bir cevap veriyor, kıyas kullanarak. İlim ehlinde bu hadisi, kıyas bahsinde delil olarak getiriyor. Diyor ki, yani kıyasın edinmeyi şer'i eden, oğlunun evet. bir delili de budur. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hemen kıyas yapıyor. Yani insanın hanımıyla, helale olan, nikahı altındaki hanımıyla uyumasından insan niçin sevap alır? Onlara sahabeler anlatacak. Bunu anlatıyor? Kıyas kullanarak. Diyor ki, nasıl ki hiç kimse şehveti haram olan bir kadınla giderse nikahı olmayan yani yabancı bir kadınla şehveti gidermiş olsa ona günah oluyor mu? Sahabelere soruyor. Ne yaptı şimdi burada? Helal insanın helaliyle helal olan hanımıyla, nikahlı olan hanımıyla ilişkisinin sevap sonucunu neye bina etti? Kişinin nikahı olmayan, nikahı altında olmayan kimseyle ilişkiye girdiğinde günah yazılmasına bina etti. Şayet orada günah varsa mucizlara ne olur diyor aleyhissalatü vesselam? Sevap olur. Onu buna ne yapmış oldu? Kıyas, kıyas etmiş oldu. Buna hıkıh alimler diyor ki, kıyasul aks. Tersinden kıyas etmek. Yani bakın İslam'ın, allah Teala'nın dedik ya hayır yolları o kadar geniş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 bazı rivayetlerde sahabeler yine geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine diyorlar böyle böyle oldu ey Allah'ın Zenginler de öğrendiler bunu. Subhanallah elhamdülillah, la ilahe illallah demeyin. Onlar da yani ne yapıyorlar? Yine bize eş, bu konuda eşler. Bizden fazlalıkları, paralarıyla sadaka, tasadduk ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da en sonunda diyor ki وَاَلِكَ فَدُّ اللّٰهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَاءُ Yani bu Allah-u Teala'nın neyidir? Lütfudur, fazla. Onlara para vermiş, zenginlik vermiş. Bunu Allah dilediğine verir. Yani size gösterdiğim bu ibadetlerle meşgul olun. Allah teyrek edin. Beşinci hadiste yine Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale kale linnabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la kestiremne minel ma'rufi şey'en Yani yapan canın iyilik her ne olursa olsun o iyiliği küçük görme diyor. Aleyhisselatü vesselam sahabeye. Velev entelleka ahake bi vejhin talik Öyle diyor kardeşinin yüzüne güleş bir yüzle çıksan bile iyilik yapacaksan yap. <gülüyor> yapacak hiçbir şeyin yok. O anda kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen, güleş yüzlü olman nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kullu sulame minen nâs aleyhi sadaka. Demin ki hadisleri <gülüyor> ne diyor? İnsanlardan diyor, insanların vücudunda olan her mafsal, her eklem üzerine bir sadaka gerekir bir sadaka düşer. Kulle yevmin tatlu'u fihiş şems Yani güneşin doğduğu her gün sen bu sadakayı vermekle için sorumlusun. Bu sadaka senden isteniyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ta'dilu beynel ikneyni sadaka. İki kişi arasında hükmedip adaletle hükmedersen o bir sadakadır. Ve tu'inul racule fî dâbetihî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 onu aracına bindiriyorsun, arkadan ittiriyorsun. Bu bir sadakadır. <gülüyor> Ev terfa ulehu aleyha meta'ahu sadaka. Ya adam bineğine, kamyonuna yük yükleyecek. Bir ucundan tut abi şunu atalım diyor. Sen elini koyuyorsun, yardım ediyorsun. Bu bir sadakadır. Ve kelime tuttayyibe sadaka. Güzel söz sadakadır. <gülüyor> Güzel söz sadakadır. <gülüyor> Ve bi kulli hutuvetin temşiha ila salah sadaka namazdan giderken atmış olduğun her adım sadaka. Düşün. İş yerinden çıktın, camiye gidiyorsun. Az sonra gelecek bir sahabeye Beni Seleme, Beni Seleme kabilesinin insanları, Ensardan Beni Seleme halkı, Seleme oğulları peygamberin mescidi uzak diye mescidin yanına bir yere taşınmaya çalışıyorlar. Orada bir arazi bulunuyor. Hani günümüzde derler ya böyle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 Yardımcı ol. Onun hizmetinde bulun. Yine yine bindir. Binemiyorsa. Yükünü koyamıyorsa tut yükünü taşı. Senden bir emanete, senden bir e, ödüç, mala ihtiyaç varsa ver. Az sonra hadislerde gelecek. Bunların hepsi belki dünyevi karşılığı yok ama okuduvi karşılığı olan şeyler. Her biri senin adına yazılmış birer sadaka. İmam Muslim'in rivayet etmiş olduğu lafızda ise Ayşe radıyallahu anhanın rivayet Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmiş olduğu lafızda ise diyor ki Ayşe radıyallahu anh akalet. "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "İnne khuliqa kullu insânin min banî Âdem alâ 630 kasl." Beni Âdem, Âdem oğlu yani insanoğlu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 Her geçen gün bu ne yapılıyor? Düşüyor, Azalıyor. Yani onun için kalkıp bir bilim adamı bu Haristan yola çıkarak ya kardeşim yani çöldeki adam Bedevilerin arasından çıkmış gelmiş bir adam atmış uydurmuş 360 tane bak modern tıp 320 tane diyor diyebilir imanı olmayan kalbin hastalık olan ama bunun cevabı da aslında baktığınız zaman var. İşte bu 360 tane mafsal, 360 tane eklem için bizim sadaka vermemiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Güneşin doğduğu her gün bu sacakayı vermelisin. Ver, ver, Femen kebber allaha ve hamid allaha ve hellel allaha ve sebbeha allaha ve stagfer allaha ve an, an tariqin nasi ou şevketen ou azman an tariqin nas ou amara bima'rufin ou neha'an mümkenin adede sittin ve selasemiyah fe innehu yemşii yevme izin ve kad zuhziha nefsehu anin nâr. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Kim? Allahu ekber der, Elhamdülillah der, La İlahe illallah der, Subhanallah der, Estağfirullah der, yoldaki insanlara engel olan taşı yahut dikeni kaldırır, yahut yolun üzerinde atılmış kemik onu atar yolun kenarına çekerse, yahut emri bil marufta bulunur, nehyadil münkerde bulunursa ve bununla 360'ı bulursa, diyor Aleyhisselatü Vesselam, kendini, kendi nefsini ateşten uzaklaştırmıştır, diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani, sen ne yapmış oluyorsun? 360 tane sayacaksın binden. Subhanallah. Elhamdülillah. Her gün bunu saymak mümkün mü? Değil. Özel bir muhasebeci tutman lazım. <gülüyor> Ama az önce müjdeyi verdik. Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeyi verdi. Ne dedi? Kim hatırlıyor <gülüyor> müjdeyi? Kim de kalkıp iki rekat duha namazı kılarsa bu sayılanların hepsinin yerine bedeldir, geçer. Yine. daha... E, Ebu Hurayra, bana rivayet olunan hadis-i. Ali Sattus dedi ki: "Ben gaza ila el mescide oraha, Allah ona cennette bir konak hazırlar, her gaza Kim sabah erkenden camiye gider? Yani sabah namazı kastediliyor. Ya o kim öğlenden sonra, diyelim ben, yani ikindi olur akşam ora su camiye giderse, camiye gittiğinde, her gidip geldiğinde Allah katında ona diyor, ne hazırlanır bir ziyafet hazırlanır ikram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 O yüzden bu kitap çok önemli bir kitap. Terhib ve Terhib kitabı. Terhib seni hayra teşvik eden, terhib, terhib, kütülüklerden alıkoyan, korkutan demek. Yani bu hadisler evlerde okunması lazım. Ailenin oku, çoluğunla, çocuğunla oku. Ha Biz burayı okuduk. Daha okumaya gerek yok. Değil mi? Bir daha. daha. Tekrar tekrar oku. Yine Ebu Huray'dan rivayet olan hadiste diyor ki aleyhisselatü <gülüyor> vesselam Ya nisâ'l-i muslimât lâ tehtirân necâraten câratun, câratun licâratihe ve lev fîrse neşâat Ey kadın Müslümanlar! Aleyhisselatü Vesselam kadın Müslümanlara sesleniyor. Sakın ödüyor komşunuza vermek istediğiniz kuzu, koyun, bacağı olta bile yani iyilik olarak pişirip ya da pişirmeden yani <gülüyor> üzerinde eti olmayan kemikten fazla kemikten başka böyle etin olmadığı hayvan bacağı olsa bile bunu verin. Bunu küçük görmeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam.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 Dokuzuncu hadis, yine abu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhisselatü selam, el-i'manu bid'un ve sebu'une şuvâ. Heminki hadis Arapça öğrencilerine söylüyorum. Ve fî budd'i ahadukum. Yani b dâd ve ayn harfi. Yazılışı aynı. Okunuşu farklı. iki kelime var. Birisi budd, birisi b'da. B dâd ayn. Yine bâ dâd ayn. Birisi b harfi, ilk harfi damme ile okunuyor. Bud-i ve fî ahadikum diğeri ise bakın hadis diyor ki aleyhissalatü vesselam bid-u <gülüyor> b-i birisinde kesere okuyor birisinde damme okuyor. Yazılış aynı. Mana farklı ama. Deminler neydi? Sizlerden birisinin hanımıyla yatması cinsel ilişkiye girmesi manasında kullanılan bud-i <gülüyor> ahadikum burada ise küsür manasında bid-u <gülüyor> iman yetmiş küsürdür. Yahut Altmış kusurunu diyoruz. Yani imanın şubeleri var. İman tek bir başına namaz, tek bir başına oruç değil. Şube şube. Fakat kavlu iyi ilahe illallah. Allah'ın imanı en iyi yani şeyi de Allah'ın imanı en iyi şeyi de Allah'ın imanı en iyi şeyi de Allah'ın imanı en iyi şeyi de Allah'ın imanı en iyi şeyi de Allah'ın imanı en iyi şeyi de Allah'ın imanı en ama önce manasını bileceksin. Toplumda insanlara soruyorsun. Kelime-i şahadet nedir? Kelime-i tevhid nedir? Bunun kısmının arasındaki farkı bilmiyor. Kelime-i tevhidin manası nedir? Bunun hangi manaya geldiğini, ona neleri getirip ondan neleri götürmesi gerektiğini, hesapladığını <gülüyor> bilmiyor. Bunu bilerek söylemek en eftal olan. İnsanın söylemesi gerekli olan da bu. Kişinin hükmün yapacak olan, iman dairesine sokacak olan da bu. Fa afzuluha, kauulu la ilahe illallah, ve adnâha. Yani Mushu, şu bedelin iman, şu en ufak gibi gözükemiyor, en ufakları imate tul eva anit tarik yoldan taşı kaldırmak, yoldan insanlara edip verecek olan bir şeyini taşı herhangi bir şeyi insanların yolundan kaldırmak. Valhaya osurubetum minar iman, haya imanın bir nedir? Şubesi besedi. Yani hayal önemlidir arkadaşlar. İnsanın hayalı olması lazım. Aleyhisselatü Vesselam evinde kalmış, evinde bekleyen bakire kızdan daha çok hayalıydı diyor sahabeler. Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Muhalef-i Hüsnü rivayet ediyor. Kâne ekteru hayâ'en minel azrâ'i yani fi hidrihâ. Çadırında, evinde, odasında, hareminde oturan, bekleyen bakire Kızdan daha hayal edilecek. Ama hak konusu olunca, insanın hakkı beyan etmesi gerektiği zaman, burada hayanın yeri yok. Allah-u ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hayal. <gülüyor> <gülüyor> allah Teala hakkı beyan etmekten, hakkı söylemekten ne yapmaz hayal? <gülüyor> Etmez. Yani müminler de öyle. Hakkı beyan edeceksin, bu bana kırılır. Şimdi ben bunun şirk olduğunu söylersem, bilir Yalnız anlayabilir beni. Yok arkadaşlar. Hakkı beyan etmede utangaçlık, hayal yok. Hayal güzel ahlakta. 10. hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal beynemâ racunun yemşi bi tariqin işledde aleyhil atş Diyor, Bir adam seyir halindeyken, yolda yürürken son derece susamıştı." yani susuzlukta öyle bir hale ulaşmıştı ki dolaşıyor, kendine su arıyor. Fevece <gülüyor> de bir ıran tenezel biha tenezel fiha Bir kuyu denk gelip kuyunun içine iniyor, oradan su içiyor. Summa kharaca fe iza kelbun yalhathu ya'kulu al-thara min al-a'şş. Kuyudan suyu içip kendi susumunu giderince bir de bakıyor ki bu adam susuzluktan dili çıkmış çamur gibi olan yani çiğ yağmış yaş toprağı ne yapıyor hayvan? köpek yiyor ki o topraktaki ne yapsın? o tortubeti diline değilsin susuzluğunu bir nevi bir nebze gidersin yani köpek artık helak ol olacak ölecek böyle bir köpekle karşılaşıyor bu adam az önce kendisi de neydi bu haldeydi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 tekrardan kuyuya iniyor. Bu sefer köpek için iniyor kuyuya. Ayağındaki mest, ayağına giymiş olduğu mestleri çıkararak içine ne dolduruyor? Su, su dolduruyor. Ağzına alıp kuyudan ne yapıyor? Mesti ağzına koyup kuyudan yukarı tırmanıyor, yukarı çıkıyor. Hatta rakiye fesakalkem köpeğe gidiyor, suyu içeriyor. Feşekerellahu lehu feğafara lehu. Allah Teala onun bu adamın yapmış olduğu bu amele ne yapıyor arkadaşlar? Teşekkür ediyor. Onu kabul ediyor. Feğafara lehu. Ve Allah Teala bu ameline mukabil onun günahlarını affediyor. Affediyor. "Kalu ya Resulullah, inna lana fi'l-bahaini ecra." Sahabelerine soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü yani Tamam insanları anladık, insanlara iyilik yapalım. <gülüyor> Hayvanlara da yapmış olduğumuz iyiliklerde aldığımız bir ecir bir sevap var mı? yani Sevap oluyor muyuz? Aleyhisselatü vesselam diyor ki, فقال fi كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَتٍ اَجُرٌ Neydi kebit? Geçen Arapça dersinde soruyordunuz arkadaşlar. Kebit neydi? Kebit. Ciğer. Bravo. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam Her yaş ciğer, ne demek yaş ciğer? canlı yani artık sulanmış suyu içmiş sulanmış. hayat belirtileri var diyor her yaş ciğer sahibi ne yapmış olduğunuz iyilikte bine vardır sadaka vardır ecir vardır ferap vardır ya yani bu hayvan bile olsa bu hadisin buharındaki rivayeti ise ee şöyle, Allah fesheker Allahu Lehu faghfir Alehu Allahun muamelin Şükretti Allahun muamelin Güvdu onu günaha affetti fadıkhalehul cennet ve onu cennetine koydu bakın ne kadar küçük bir amel insan yani Allah'ın lütfunun kendisi o kadar diyor ki bilemez hangi ameliyle o kadar küçük zannetti onun için diyor yapacağınız iyiliği küçük görmeyin <gülüyor> yani belki sen çok küçük bir şey görüyorsun ama evindeki o hayvanın etsiz olan kemikli tarafını vermen karşılığında çok büyük mükafatlar elde edebilirsin. Tabi bundan da şu anlaşılmasın yani. Etli do dolabayı <gülüyor> bir sene boyunca onu yiyin. Fakire de o koyunun bacağını kemikli, etsiz bacağını verin manası anlaşılmasın. Olabilir. Belki bazı insanlar buradan da kendine bir hisse çıkarabilir. Buhari ve Müslim rivayetinde ise Şöyle bir rivayet var yine. Başka bir rivayet. بَيْنَمَا كَلْبٌ هُط۪يفُ بِرَك۪ي يَف۪ينَ Bir köpek, bir kel, bir hayvan köpek susuzluktan kendine su arıyor, kuyu arıyor. قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْاَتَشِ Yani susuzluk onu öldürecek haldeyken artık helak olacak, mahvolacak, susuzluktan çatlayacak hayvan. اِذْ رَأَتْهُ min bagaya بَغَيَا بَنِي İsrail oğullarından bir fahişe kadın, bir de bakıyor ki böyle kendini susuzluktan çatlatacak, çatlayacak bir hayvan görüyor. فَنَزَعَتْ <gülüyor> مُوْقَهَا Kadın ayağımdaki mestini, ayakkabısını çıkartıyor. Festaqat lehu بِهِ O da kuyuyu giymiş olduğu o ayakkabıya suyu doldurup kuyudan yukarı tırmanıyor. Festaqat <gülüyor> bu Çıkıp hayvanı ne yapıyor? Suluyor.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 imanın aslı olduktan sonra, imanın imanını tahkik ettikten sonra günahlar işleyebilir. Bu ayrı bir şey. Biz demiyoruz. Yani e, bazılarının Nurce'nin dediği gibi günahlar imanını yapmaz. E, zarar vermez. Yahut da etkilemez. Hayır. Günahlar imanı etkiler. İman azalır da ne yapar da? <gülüyor> Artar. Artar da. Ama kişinin istemiş olduğu günahtan dolayı imanını olmaz. Ondan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 Bu amellerden bazıları vardır ki kişi onun terkiyle ne yapabilir dinden? <gülüyor> bazıları vardır ki imanını dediler. Bunların her birini aynı kategoride ne yapamayız? Hmm. Değerlendiremeyiz. Ama bugün bazı zihniyet sahipleri tüm günahları aynı kategoride değerlendirmiyorlar. Evet ama bazı günahları ne yapıyorlar? Belli bir kategoriye sokup onun üzerinden insanları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 Buna inansa. Belki haram helal olan bir şeyi haram kılma konusunda ona itaat etmese bile fiili olarak bu itikadından dolayı o kimse ne olur? Kafir, Kafir olur. Ama bir insan buna inanmayıp bir insanın yapmış olduğu günahında, masiyetinde ona itaat ederse dedi ki ona çakalını kes dedi ki ona Allah'ın hükümleriyle hükmetme bunun günah olduğunu biliyor masiyet olduğunu biliyor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 onların getirmiş olduğu kıyafetleri, yer var. Onlara itaat ederse ne olmuşlardır diyor. Dinden çıkmış müşrik olmuşlardır. Çünkü onlara itaat etmişler. Yani ı bunların hepsi, her birini ne yapmış? Diğer yerine koymuş. Yani Allah'ın indirdikleri hükmekle meselesi de böyle. Zina etmek de böyle. Iç i̇çmek de böyle. Bunların her birinin dinden çıkarıp çıkarmama meseleleri akide kitaplarında yazılı. İlim ehli bunları tavsiye etmiş. Açıklamış. Nasıl ki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 İbn Ömer anh diyor ki: an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 'Lekad ra'aytu raculan yataqallabu fil-cenneh.' "Resulullah vesselam cennette bir adam görüyor. Cennette dolaşan bir kimse. "Yataqallabu e fil-cenneh fi shajaratin qata'aha min zahri't-tariq." Cennete girme sebebi ne? "Fi shajaratin qata'aha min zahri't-tariq." Yolun ortasındaki ağacı kesmiş. Yani insanlar engel olmuş. Ağacı kesmiş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 Cennet şu anda var. Cehennem, ateş şu anda var. Yazın hissetmiş olduğunuz o sıcaklık nereden gelen bir sıcaklık? hadis yani. cehennemin yani. fokurdamasından. şiddet <gülüyor> şiddetel harri min feyhi cehennem. Ateş, yüksek ateş, yüksek sıcaklık havanın aşırı sıcak olması cehennemin neyindendir diyor? Fokurdamasından, kaynamasından. <gülüyor> Bizler inanırız ki cennet ve cehennem şu anda Bak, henüz net bir cemaatin inancı budur. Başka bir rivayette de Ali Aleyhisselam diyor ki: "Mer raaz olun bir güsne ala zahrı tariqin." "Fekale vallahi la unahiyen hada ani'l muslimin la yozihim." Bir rivayette de bu adam şöyle diyor. Yolda dikenli bir dal görüyor. Diyor ki ben Yolun ortasındaki Müslümanlara zararı veren bu dikenli dalı kaldıracağım, kenara atacağım diyor ve bu amelinden dolayı da fakir halde cenne, cennete giriyor. Bu ameli sebebiyle cennete giriyor. Ve fi rivayetin lehuma bu halde Müslüman rivayetinde, benim yemsi bir tarik vajde gusna yolda yürüyen bir adam yürürken yolda dikenli bir dal görüyor aخرَهُ oditendi kenara itiyor. Teşekkar Allahu leh. Allah onun bu amelini Rabi ödüyor. Ve gafara Allah onun bu ameli sebebiyle onun günahını ne yapıyor? Affediyor, bağışlıyor. 12. hadiste kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men tavadda fa ahsana'l vudu." E hayır kapıları o kadar geniş ki. Yoldan taş almak. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demek. Hatta dedi ki, kişinin hanımıyla <gülüyor> cinsi münasebette bulunması. bunların hepsi hayır. Bunlardan bir tanesi de kişinin abdest alması. <gülüyor> Ve güzelce abdest alması. Azalarını böyle tam anlamıyla suyu yedirerek, şartlarını, vaciplerini, abdestin vaciplerini yerine getirerek Sonra kim diyor güzel güzelce abdest alır. Sonra da cuma namazına gelir. Festema <gülüyor> hutbeyi dinler ve anlatsa ve susarsa. Şimdi bazıları var cuma gidiyorsun. Konuşuyorlar yine arkada. Ona bir şey anlatıyor, ona bir şey anlatıyor. Yani bütün haftanın sanki hesabını kitabını o cuma imam hutbeye çıktığında oraya Hatta bazı rivayetler var. Şeyh Albani açıp onu zayıf görüyor rivayette diyor ki annemen yetekellemü yevmel cum'ati vel imam yahktubü kemethal el İmam Utbedeyken cuma günü hutbedeyken konuşanlar kitap yüklü eşekler gibidir diyor yani zatısa bir rivayette. Bu rivayet ama Şeyh Albani'nin zayıf gördüğü bir rivayet. Bazı alimler, görüyorlar. Kim diyor cuma günü güzelce vakit alır. Ondan sonra imamın hutbesini dinler ve susar ise, <gülüyor> O cumadan diğer cumaya kadar onun günahları ve ziyadetü felâketi eyyâm ve üç gün. Yani cuma'dan cumaya bir de üstüne üç gün. Günahları affolunur. Bakın, namaza gidiyorsun, abdestini alıyorsun, hutbeyi dinliyorsun, susuyorsun, verilen mükâfın bu cumadan diğer cumaya günahlar, hatta üç günde evet. fazlasıyla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 ya dünyada karşılığı harp cezası olan günahlar. Ya da küçük günahlara sürekli ne yapılması? Devam edilmesi. Ne yapıyor günahları? Büyük günahlar Bu tür günahlar özel bir tövbe ihtiyaç gereklidir. Yani gerek özel tövbe derken falanca şehre gidip falanca şeyhin attığı halata tutunmak değil. Yani o günahı ya işlediysen Allah'ın bu işlediğim günahı affeyle estagfirullah ve etubu ileik diyerek bu günahtan tövbe edersin. Tövbenin şartları var. Onları yerine getirsin. Nedir o tövbenin şartları? Kim hatırlıyor tövbenin şartlarını? Beş tane şart saymıştık tövbeyle. Birincisi i̇hlas. ihlas. Tövbenin şartı bunlar arkadaşlar. Beş şart. Ehl-i sünnette tövbenin beş tane şartı var. Hmm. Ama tarikat ve tasavvuflarda uykuya yatacaksın, kuluçkuya yatacaksın, rüya göreceksin, rüyadan kalacakacaksın. <gülüyor> Ehl-i sünnette beş nedir o? İhlas. İhlas. Tövben Allah için olacak. Senin kolundan tutup bir yerlere götürerek zorla tövbe ettirmeyecekler. Allah'a tövbe edeceksin. Falanca kişiye, şahsa değil. İhlas. İkincisi? Pişman olacaksın. Nedim? Pişman olacaksın. Yani pişman olacaksın. İçinden bir cızk edecek. Kalbin şöyle bir sızlayacak bu günah işlediğinden dolayı. Yani dilinle estağfurullah. Allah Allah'a fesihler. Ama kalbin hala, gözün hala orada yani. O günahı arzuluyorsun, istiyorsun. Böyle tövbe yok. Pişman. Tamam üçüncüsü ne yapacaksın <gülüyor> günahtan olgun ahtan ele tek çekeceksin layıklaşmayacaksın pişman oldun ama hala devam ediyorsun yok ikla günahtan uzaklaşacaksın kaçacaksın oradan dördüncüsü bir daha dönmemeye azmedeceksin karar vereceksin beşincisi Evet 5'inci kim söyleyecek? Varsa, Efendim? Hak sahipleri herhalde. Bu bu değil yani bu da. Evet vakti, vakti çıkmadan tabii. Nedir onun vakti? Tövbenin vakti nedir? Bir genel vakti var, bir dar vakti var. Herkesin gırtlak hırlayana kadar. Gırtlağı hırlayana kadar. Malem yukarı gir. Töbe kapısı gırtlaktan ruhun çıkarken hırlamasına kadardır diyor Hezretova. Yani ruh gırtlağa gelmiş çıkıyor. Ölüyorsun.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 Sararak dinlediğin hutbe ne yapıyor? Onların üstünü örtüyor küçük kinalar, üstü örtülüyor. Hemen mester <gülüyor> hasa, takad laga. Tabii deminden söyledik. Eskiler camiden camilerde böyle zim alttan üstüne yoktu, halılar serilmemişti. Ama ona rağmen insanların namazlarına bakıyorsunuz, çekiyorsunuz namaza duruyorlar Aleyhisselatü Vesselam. İlk rekatta Bakara'yı, ondan sonra Nisa'yı, ondan sonra Ali İmran'ı okuyor değil mi? Ayakta 500'e yakın okuyor. Rukusuz da secdesi de o kadar sürüyor. Yerde halı yok. İşte diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Cuma'ya gelmiş. Cuma'da kim taşla oynarsa o taşlarla çakıl taşlarıyla. Şimdi ne var onun yerine? Adam cebinden tesbihini çıkartıyor. Cep, cep, cep, cep telefonunu çıkartıyor veya Allah'ın tüyleriyle oynuyor böyle, değil mi? Ondan sonra <gülüyor> farklı farklı farklı farklı şeylerle meşgul oluyor. <gülüyor> Kim diyor bunu yaparsa fakat lağa yani Allah Teala'nın bu ona vermiş olduğu mükafatını atmıştır, kaybetmiştir. Boş şeyler uğraşarak bu mükafatı elinden kaçırmıştır. Ne o mükafat? Bir Cuma'dan diğer Cuma'ya ve üzerinde üç kinekle yere on gün ikisi arasındaki <gülüyor> diğer Cuma küçük kınaların neyi?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 Abdesini orada alınmaz. Hayır. Biz de bir şey dedilerim ne? Yani Yok o değil. Usul abdesi alın. Usul kim b dedi? Hı. Sen ne diyorsun? Bizler daha önce ne demiştik? Aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim rivayet etmiş oldu hadisene diyor. Usul ee, cüm'ati vacibun ala kulli muslim. Usul cüm'ati vacibun ala kulli muslim. Cuma namazı. Gusul almak her Müslüman kimseye nedir diyor aleyhissalatü vesselam? Gereklidir. ...facip edemek gereklidir. Bu sebeple birçok ilim ehli... ...cuma günü gusül almayı ne görüyor? Bak. Fars. Ne demek bu? Yani cuma namaza gelmeden önce... ...gus alacaksın. Gusle edeceksin. Etmezsen, gusül almazsan diyorlar ki... ...farz olduğu için sen ne yaptın? Hı. Günaha girdin. Peki bu hadis... <gülüyor> ...yani bu hadis bize şunu gösteriyor. Bu hadis bize namaz abdestinin cuma namazı için yeterli olabileceğini gösteriyor. Yani namaz abdesti alınırsa cuma kılınmaz diye bir şey yok. Ama <gülüyor> kurban istenen, kulun yapması gereken şey ne? Evet. Farz olan kusül. Hatta Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh hutbede, Cuma günü hutbedeyken bakıyor ki Osman radıyallahu anh geliyor içeri. Camiden, mesciden içeri. da diyor ki niye geç kaldın yani Nedir bu böyle? Bu geç kalmanın sebebi nedir? Osman da diyor ki vallahi ya Emirül Müminin mazittu ala an tawaddatu sonra atayım. Yani abdest almaktan başka hiçbir şey yapmadım. Abdestimi aldım, hemen geldim. Yani namaz abdesti aldım, geldim diyor Osman radıyallahu anh. Ömer Ali radıyallahu anh da diyor ki "Hal wudu'u ayda?" Yani hem geç kalıyorsun, hem de kusul yok namaz abdestiyle geliyorsun. Bu nedir? diye Osman Rabbı Allah an abi bir tevbi ediyor. Bir ne var burada bir azar var yani bir azarlama var. Ve Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem öbür adamla diyor ki: "İsa ete ahadı kumul Juma te fal yaktesil." ki sizden biz Cuma'ya geldiğinde ne yapsın? Fal <gülüyor> yaktesil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 Olursun. 13. hadisi de alalım. Ondan sonra geri kalan hadisleri önümüzdeki haftaya bırakalım. 13. hadisleri aleyhisselatü vesselam diyor ki اِذَا تَوَدَّعَ الْعَبْضُ الْمُسْلِمُ اَوْ الْمُؤْمِنُ Mümin ya da Müslüman kul. Abdest alır. فَغَسَلَ وَجْهَهُ Yüzünü yıkar. خَارَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَلْمَا Abdest alıp yüzünü zaman. Gözleriyle baktığı, gözleriyle işlediği günah, o yıkadığı suyla birlikte ne var, oradan gider. Yani günahın insanın yüzünde etkisi var arkadaşlar. Çok yani bariz de bellidir. Namaz kılan bir adamla namaz kılmayan, takva sahibi olanla takva sahibi olmayan insanın yüzündeki nur bellidir. Aleyhisselatüsselam diyor ki, <gülüyor> kul, min kulu abdest aldığında.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 اَوْمَا آخِرِ قَطْرِ الْمَعَ فَا اِذَا yıkadığında mümin kul abdest yıkadığında mütafirde kimse de sonuçta eli zaman yıkıyor. Onun elinden dökülen, damlayan su da lavabodan kanalizasyona gidiyor Müminin kişi de lavabodan kanalizasyona gidiyor. Ama birisi günahlarından alınmış olarak, temizlenmiş olarak o lavabonun yanından ayrılıyor, temiz. Diğeri ise sadece bedeni temizliğe edilmiş yani. Abdestte iki temizlik var. Bir bedensel temizlik, vücudun temizliği. Bir de manevi temizlik var. Yani abdest alan bir adamın hissettiği o maneviyat, o duyuluğu, o his ile o lavabonun başına geçip ellerini sabunla yedip ayrılıyor adamın Aleyesat ve İslam dedik kişilerin eliyle işlemiş olduğu hata yıkamış eli yıkamış olduğu suyla ya suyun son damlasıyla çıkar gider. Fa ida rasa rijlihi karej al kullu kati'atin meshetha rijlahu ma al ma ou ma aakhir <gülüyor> Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlemiş olduğu ayaklarıyla gitmiş olduğu günah gitmiş olduğu o günahlar ayaklarını yıkadığı suyla yahut suyun son damlasıyla Gider, temizlenir gider. Hatta yakhruca nakiyyen ninezzunup. Ta ki bu kul abdestin sonunda ayaklarını yıkadığı zaman hatta yakhruca nakiyyen ninezzunup. Günahlarından ne olmuş olur? Arınmış olur, tertemiz olmuş olur. Günahlarından arınmanın, bakın Aleyhisselatü Vesselam ki, ya, tevbenin günahlarından arınmanın şeyleri belli arkadaşlar. Kimse ona buna şuna aldanıp, diğerlere giderek İyi bir şeyler yapıyorum zanlıyla, tövbe ediyorum zanlıyla daha büyük tehlikeli şeylere düşmesin. İnsanlar bugün mesafeler, kilometrelerce yollar kat edip birilerinin ayağını öpmeye, dizini öpmeye, önünde rükü etmeye gidiyorlar. Bunun adını da tövbe diyesinden demişler. Ne yapılan şey tövbedir, ne de yapan kimse günahlarından arınır. Hatta bizatihi bu yaptığı şeylerle Allah muhafaza, Allah'ın dininden olabilir, olur. Bu sebeple kinin sakınması lazım. Tevhidi öğrenmesi lazım. İlim sahibi olması lazım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruka ve ebü'u.